Evet, 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bir tiyatro oyunundan bahsedeceğiz. Crack ekibinin sezonu sonuna doğru ortaya çıkardığı yeni oyunu Iskay'ı konuşacağız. Ee, ekibin bir kısmı burada, kalabalık ekibin bir kısmı. Oyunun yazarı Fuat Mete ve oyunun oyuncularından usan Çakır, Bilge Öcal ve Gülce Oral bizimle birlikte. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Evet, 28 Mart'ta da ilk premier yanlış hatırlamıyorsam. evet. Mart'ta başladı. <gülüyor> ee, aslında en çok böyle... E, kaç Yani birkaç demeyim aslında daha da fazla söyleşi yapıldı ama... Oyunun sanırım en çok konuşulan kısmı Berkun Oya'nın yazmadığı ilk crack metni olarak e, sahnelenmesi oldu. Biz <gülüyor> şimdi ondan bahsetmeyeceğiz tabii ki de ama yine de <gülüyor> metin kısmından biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. ıska e, oyunu ile ilgili. Yani çok genel olarak belki de... E, Askerlik mevhumunun diyelim ya da askerlik mevhumunun şimdiye kadar çok fazla göz önünde alınmayan bir kısmını yakınlar ve yani yakınlar etrafında çok değerli toplu bir ...metinle anlattığını söyleyebilirim. Çok nacizane görüşüm. Hem biraz oyunu konuşacağız hem biraz metinle konuşacağız. Ee, dediğim gibi önce aslında ilk olarak metini merak ediyorum. Ama bunu derken tabii Fuat Mete ile yapılmış söyleşileri okumamış gibi yapmayacağım. Biraz hikayeyi biliyorum yani nasıl başladığını. Bir proje olarak ortaya çıkmış galiba. Bitirme projesi olarak yazılmış bir e, metin. Ee, devamını biraz senden dinleyebilir miyiz Fuat? Dinleyebiliriz. Ee, mezun olmam gerekiyordu. Dördüncü sınıfın sonunda ve mezun olmak için bir proje yapmam gerekiyordu. Aslında yani çok daha önceden düşündüğüm bir konuydu bu, şu anda ıskaya dönüşen şey. Bir sene öncesinde yani oyun yazmaya başlamadan bir sene öncesinde falan, bir dans projesi olarak falan aslında aklımda olan bir şeydi yani çıkış noktası. Ama sonra onu beceremedim bir şekilde. Ee, beceremedim derken onunla uğraşamadım onun için başka bir konsantrasyona girmek gerekiyor falan ondan sonra işte bu bitirme projesi senesinde falan e, aklıma gelen şeyler onu daha çok böyle bir metne yani kendisi metne doğru yönelmeye başladı aklıma gelenler sonra e, bitirme projesi dersi kapsamında bununla ilgili bir şeyler anlatmaya başladım işte şöyle şeyler yapacağım böyle şeyler yapacağım mesafe diye işte bir türlü yazamadım. Sonunda işte bir şekilde denk getirip yazmaya başladım ve oldu. Ondan sonra da oldu derken bitirdim anlamında oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve okulda bir sunum yapıldı. Sunum yapılması gerekiyor zaten. Ee, bir gereklilikler üzerinden gitti zaten. Evet, bitirme genellikle. sunumu yani. Aynen. Ee, o sunum yapıldı. <gülüyor> ee, ve aslında konu benim için o gün kapandı. Çünkü ben şey yapmayı planlıyordum yani ben bu oyunu yapar, yaparım bir şekilde yapmak istiyorum gibi bir kafadaydım ama ee, herhalde biz yaparız. Ee, Mezunda oluyoruz zaten bir şeyler yapmak istiyoruz falan diye. Ama o çok böyle havada duran bir şeydi yani. Ne zaman yaparız? Nasıl yaparız? Kim yönetir? Çünkü ben yönetmek falan istemiyordum. Ee, dolayısıyla onunla ilgili bir plan yoktu. Sadece yaparız gibi bir boşluğa doğru gidiyordu mesela benim için. Yani boşluktaydı yani. Hı hı. Sonra işte e, bu malum teklif krektan geldi. Verkun'dan. Ondan sonra iyi de oldu. Bütün o boşluk Dağıtlamış oldu böylece. Hı hı. Bir yana, işte. Lütfen devam edelim. Ve işte Ortaya böyle oldu. Ortaya çıktı. <gülüyor> evet, bir sonu yok dedim. <gülüyor> zaten bir de KREK ekibiyle beraber de üretimde bunu üstü. Yani üretimde dediğim teknik ekibideymişsin. Son evet. 2010'dan beri. Yani Central İstanbul'da KREK mekanın açıldığından beri işte. Hı hı. E, biz zaten, e, benim bölümüm Central İstanbul'da olduğu için aynı zamanda çok yakın bir mekan. Hani sürekli orada vakit geçirmek gibi bir durumumuz oldu çünkü yani hani orada çalışıyor olmanın dışında da sürekli vakit geçirdiğimiz orada çalışan başka arkadaşlarımız da bizim e, bölümümüzden e, orada okuyan insanlar ve bizim yakın arkadaşlarımız olduğu için hep beraber orada takıldığımız bir mekan haline geldi aslında hı hı. çalışmanın da ötesinde e, ve o iki sene öyle geçti hep or or oralarda o civarda geçti. E, budur yani <gülüyor> <gülüyor> ya aslında şey hani dan... yok galiba <gülüyor> yok önemli değil zaten de dans projesinden gelmesi hep ilginç geldi bana çünkü e, ya bu bunu söylemek benim haddime değil tabii ki de bir karşılaştırma yapmak için söylemiyorum ama tamamen metne dayalı yani diyalog bile diyemeyeceğim aslında monologlara dayalı ve çok stabil bir oyundan bahsediyoruz bir yandan yani Hı -hı. bunun danstan o metin kısmına geçişi ne soru ee, diye bilmiyorum. Zor mu bir soru Yok, olur. ben bir şekilde tarif etmeye deneyebilirim. Bence çok da büyük bir farkı olmayabiliyor. <gülüyor> yani çünkü dans projesi dediğimiz zaman aklımıza gelen şey e, çok da farklı bir yerden çıkmıyor. Çünkü yani bir hissin ortaya çıkardığı bir şey olduğu için bu metin aslında o his, aynı hissi e, bir dans projesiyle anlatmak mümkün gibi geliyor bana. <gülüyor> Peki o zaman o hissi biraz oyuncularda da konuşsak mı acaba diye düşündüm. Lütfen. 6 evet. <gülüyor> e, karakter var oyunda. Ee, onlardan 3'üyle birlikte izlediğim gibi açılışı e, Bigen'in karakteri yapıyor. Sonrasında Uhsan'ı izliyoruz. ...sonrasında da e, Gülce'yi izliyoruz. Siz e, bu Metin'le ne zaman karşılaştınız? Yani karakterinizden bahsedin, bahsetmek ister misiniz bilmiyorum. Hani bu biraz zor bir soru. Genel olarak e, oyunla ilgili konuşmak bana zor geliyor zaten ama... ...yine de belki biraz karakterinizden bahsetmekten ziyade... ...karakterle ilişkinizden bahsedebilirsiniz. Verdiği histen. Ben başlayayım orada. Başla. Gülce ben. <gülüyor> <gülüyor> e, Fuat benim sınıf arkadaşım zaten. Hı hı. Okuldan. E, o yüzden... Başından beri e, biliyorum, birlikteyim <gülüyor> onunla. E, daha ilk e, monologu yazıp getirdiğinde, birlikte okumuştuk sınıfta. E, i̇lk yazdığım monolog anne monologuydu. Bilmiyorum bunları söylemek iyi mi, kötü müdür. Yok, söyle söyle Zaten sen okudun bir de, şey ilgili. Evet, ilk. ben okudum. Hı hı. E, ve okurken sonlarına doğru gözlerim doldu, hepimizin gözleri doldu böyle. Hani e, o an şeydi böyle, Fuat gerçekten içindeki bir şeyi çıkartmış. ...şığın o e, sınıfın atmosferinde gözüküyordu... böyle havada vardı yani. yani. Ben de utancımdan yerin dibine girdim mesela. <gülüyor> hani Kapşonlu falan dinliyordum. <gülüyor> çok utanmıştım onu. Ee, oradan <gülüyor> iyi bir şey çıkacağı çok e, belliydi. Yani ve... E, ...çok insana ulaşacak bir şeyin de bir şekilde çıkacağı... ...Krek'te olacağı belli değildi o zaman tabii ama... Hı -hı. E, <gülüyor> ...onu görebiliyorum havada. E, sonra işte Berkun yapmak istediğinde... ...Krek'te e, oyunu... ...bana da söyledi... ...biz zaten çalışmak istiyorduk birlikte... ...bir süredir... ...Fuat'ın oyununa kısmet oldu... ...ve tabii ki öyle olacaktı zaten... ...nasıl oldu <gülüyor> <gülüyor> ...o çok iyi oldu... Ee... ...senin karakterin... Yani ...sevgilisini bekleyen... ...bir kadın... Evet. ...ama bir yandan da bir gel git... ...yani gel gitti diyemeyiz aslında ama... <gülüyor> bir ...bilinmezlik bir ana takılmış... ...o ana sürekli düşünüyor gibi sanki... ...evet yani bir... E kaybetme korkusu içinde. Bütün karakterler zaten o kaybetme evet. korkusu içinde. Ee, ama kızın belki bir, biraz farklı olarak o zaten öncesinde de bir kaybetme korkusu içerisindeymiş. Ee, ve şimdi onun daha m, hacmi büyümüş bir haliyle karşılaştığında e, sürekli onu düşünüyor oluyor. E, o eski korkusunu. Ya beni sevmezse korkusunu. Hıhı. Hı. Ee, Seviyor, yani hepsi öyle zaten Fuat'ın yazdığı monologların. Ama tabii ki ben benim oynadığımla daha e, yakın bir ilişki kurduğum için yani insanın böyle çaresiz durumlarda aklına gelen e, saçmalıklar üzerinden gitmesi hoşuma gidiyor tekstin <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> o gerçek yapıyor çünkü. <gülüyor> e, böyle bir e, real olmayan duygulanımlar e, bütünü e, gibi değil de. Evet, aynen gerçek düşünceler hisler ve bir anı bir anla tutmayan o heyecanla yapıyor oyunu bence şimdi Bigin'in karakterini de soracağım tabii ki de Usta ama burada şey geldi aklıma <gülüyor> yani şey metni yazdıktan sonra üzerinde çok fazla ee, tekrar tekrar döndüm mü onu merak ediyorum. Çünkü aslında senin de söylediğin gibi Gülce. E, o kadar gündelik bir dil var ki bu, ve bu gündelik dil aslında muhtemelen en zor olan şey tiyatroda. Hani çok fazla mesela bir, çok edebi bir tat var ama o edebi tatı kitapta okuduğunuz zaman hissedeceğiniz şey e, bir sahnede görmekle hiçbir zaman aynı olmuyor bence. Çok sırıtan ve yapay olan bir şey de olabiliyor. İşte Iska'da öyle bir şey yok. Yani bu, bu dilin işte doğallığına ulaşabilmek için üzerinde çok fazla Uğraş, uğraştın mı yoksa aslında hiç uğraşmayınca mı olan bir şey mi? Yani galiba çok fazla bu işlerden anlamıyor olmamla alakalı bir şey olabilir eğer Hı -hı. bir olumlu bir yanı varsa. Hı -hı. Ee, çünkü ben işte o yazılan monologların her birini bir seferde oturup yazdığımda bitti bir daha da dokunmadım yani. Belki bir cümle ya da kelime falan değiştirmiş olabilirim. Ya da noktalama işareti falan. Hı -hı. Ee, hani ne yap? yani <gülüyor> kelime aldığımda neresini değiştireceğim de bilen bir insan değilim. Hani ben buna şunu neye göre değiştireceğimi bilmiyorum işte. Ben ağzıma geleni e, yazdığım gibi tarif edebilirim ancak. Hani aklıma geleni değil de gerçekten ağzıma geleni yazdığım gibi ancak tarif edebilirim yani. <gülüyor> evet, bu güzel bir şey oluyor sanırım. Bilmiyorum <gülüyor> işte yani. <gülüyor> <gülüyor> onu da bildiğim bir şey değil yani. <gülüyor> Sonra beraber çalıştığınız zaman da herhangi bir şey virgülü falan değişmedi o zaman. Ee, o zaman çünkü provalarda ben yoktum. Ben sadece genel proyizim. <gülüyor> tamam o zaman. ...bunu da soracağım ama yine de bir yandan karakterleri de... ...ben de öğrenmiş olayım. De, <gülüyor> <gülüyor> evet. devam, ...devam edelim. Ben ee, başlıyorum. Devam ediyorum. Benim karakterim biraz... ...galiba öbürlerine nazaran daha... ...bencil <gülüyor> demek istiyorum. Ben öyle hissediyorum en azından. Hı hı. Çünkü... <gülüyor> ...ablanın biraz... ...kendi içini temizlemeye ihtiyacı var ve... E, Anlattığı kişilerden aslında biraz da bu konuda yardım diliyor. Yani onu affetmelerini bekliyor ki o da kendini affedebilsin. Çünkü kardeşiyle yaşadığı şey çok zor yani onun için. Hani birazcık kendi askere göndermiş gibi bir durum Hı. var bizimkinde. O yüzden biraz vicdan azabı duyuyor benim karakterim. O yüzden zor. Evet. <gülüyor> çok zor. Evet. Evet. Usa'nın karakteri de aslında belki de e, belki arka arkaya olduğu için bu iki karakter aslında bir bir ailenin içine giriyormuş gibi bir hisse kapılmışım mesela ilk izlediğim zaman. Mesela o a, e, ablanın kardeşinin bir arkadaşı gibisin hı hı. sen bir yandan. <gülüyor> Ve kendi e, askerlik hikayelerini e, hatırlayıp bir yandan da anlatıyorsun bize. Sen oradan mesela şeyi hatırlıyorum e, senin karakterinde. E, askerdeyken ezdikleri bir Kürt çocuğu anlatıp sonrasında benim kardeşimi de ezmezler inşallah gibi bir yere geliyor. Aslında ötekileştirmenin ikiyüzlülüğü gibi bir şey bu. Aynen. Sen ne düşünüyorsun kendi karakterine ilgili? Benimkimi biraz daha galiba e, diğer karakterlere oranla daha böyle m, genele doğru yayılan bir durum söz konusu. Çünkü aslında daha kişisel vicdan azapları ya da ikinci kere katlanan kaybetme korkusu gibi şeylerin dışında benimkinde biraz e, erkek olmak ve onun erkeklik kültürüyle alakalı alt kültürle bağlantılı bir fazladan bir erkek olmak ve e, bu onun e, kuvvetiyle alakalı Hı -hı. bir e, ters düşmüşlük olmuş oluyor. Çünkü normalde gurur duya duyularak gidilen bir şey askerlik ve yapılan. işte çocuğun elindeki tesbih ya da üzerindeki futbol forması da aynı şekilde Aynı maskülenliğe işaret eden bir şey. Erkek adam askerlik yapar falan. Hı hı. Ee, ya da işte askerliği yapmayan kız vermezler falan. Hani öyle şeyler ve e, oradan aslına bakarsanız o erkekliğin alt kültürü üzerinden başka <gülüyor> türlü bir geneliğe yayılan bir durumu varmış gibi geliyor. Ee, onun kendi içinde yaşadığı çelişki de evet yani aynı şekilde ne kadar gururlu falan bir şey olsa da. Ee, ve bütün <gülüyor> o, o ta tayfadaki e, abilerimizin biz de yaptık falan <gülüyor> bir, bir erkeklenme durumuyla gurur duyuyor olsa da iş kendi kardeşine geldiği zaman onun ezilmesi ya da onu gene kaybetme korkusu <gülüyor> aslında e, bütün bu e, şeyin kutsallığını kişisel bazda düşündüğün zaman kaybettiğini ve bunun artık kutsal falan olmadığını yani o benim kardeşim gibi kişisel bir yere dönüştüğünü ifade ettiği için böyle daha böyle geniş bir yere yayılan bir şey anlatımmış gibi de evet sonu olmuyormuş o cümleleri duymuşsun yani. <gülüyor> yani, yani. Kızlar daha gibi. Ben ben bir finalli gibi. Onlar finali zor. Bence yine de bağladık sorunu. <gülüyor> Alalım Fuat onu demese, orada da yani aslında o üst söylemin tamamen kendi hikayene girince parçalanması evet. durumundan evet. bahsedebiliriz bir evet. şekilde. Ya bir de aslında şimdi bir tehdit mi diyelim bilmiyorum. Genel bir tehdit e, hissediliyor aslında. Bütün o e, yakınların konuşmalarında. Yani bir operasyon ya da bir bomba ne olacağını bilememe hali ama aslında bir yandan düşünürken mesela ben benim de abim e, Şırnak'ta askerlik yapmıştı ve o sırada annemi hatırlıyorum. Kısa dönem yaptığında yani 6 ay boyunca beni uyutun dediğini hatırlıyorum. Yani bir tehdit olmasa bile aslında o kadar e, maalesef çok genelde yayılmış bir duygu halinden bahsediyoruz ki yani askere nereye gidersen git ne yaparsan yap orada kısa dönem ya da uzun dönem az ya da çok bir tehdit altında olduğunu biliyoruz yani şiddete uğrama ihtimalin ya da kendini yalnız, yalnızlaştırma ihtimalin biraz izole olma e, durumun e, işte söylediğin gibi senin yani kardeşimin orada yalnız olduğunu bilme durumu çok genel bir şey o yüzden Şimdiye kadar hani çok konuşulan ama nedense çok fazla aktarılamayan bir duyguyu, birçok bir duyguyu bu konuyla ilgili aktardığı için ben kendi adımı hani önemli bulduğumu söyleyebilirim oyunu. Peki tamam bu yorum kısmı. <gülüyor> Şeyi sormak istiyorum biraz önce bıraktığımız yerden sahne yani hazırlarken oyunu bir gününe dokundunuz mu? Nasıl oldu? Yani şey de merak ediyorum tabii ben şimdi Berkun Oya yönetmenim. Burada senin herhangi bir müdahalen olmadı mı? Hiçbir şekilde katılmadın. Yok yok. <gülüyor> Oyuncularda nasıl peki durum? Yani e, Berkun yazar olduğu için... E, ...o nokta ve virgül konusunda çok hassas. <gülüyor> ya da kelime ekleme. Kelime için. ekleme, kelimelerin yerlerini değiştirme. Ama <gülüyor> ee, kuvveti, cümlenin kuvvetiyle alakalı bir şeyin kaybolmaması için o hassasiyeti gösteriyor tabii ki. Evet. E, ve e, şey oldu... Bizim de öğrenmemiz için aslında yani benim için öyle ama etrafta da gözlediğim kadarıyla öyle oldu. E, yani o tekste eğer iyi yazılmışsa... Ee, onun ritmi e, kelimelerin nerede durduğu zaten e, sana o e, rolü o karakteri e, giymene çok yardımcı olan bir şey Hı -hı. teksten bağımsız olarak kurup da ondan sonra onun tekste birleştirdiğin bir şey değil yani e, o duygular on, o kelimelerin o şekilde dizilmiş olmasıyla geliyor öncelikli olarak Hı -hı. Um, yani bu do dominoyu bozmuş gibi olursun zaten ona yani, müdahale zaten hemen fark var. ediyor yani Hı -hı. iki kelimenin yani çok minik iki kelimenin yeri bile değişse ezber alırken hemen fark ediyor. Çünkü o ritmi bozmuş oluyoruz ve Berkun onu hemen hissedebiliyor. Hı hı. Yani tekste ezber olduğu için değil, o domino taşlarından bir tanesini oradan çıkardığınız için. Aynen öyle. Evet. Evet, ıska oyununu konuşuyoruz Crack ekibiyle. Ee, sürenin sonuna gelmeye başladık aslında yavaş yavaş. Çok genel bir soru soracağım. Ee, ile ilgili bir soru bu. Yani siz zaten içinde olduğunuz için değil, bir yandan dışarı dışarıdan bakabilecek misiniz bilmiyorum ama bir alternatif tiyatro mekanı olarak. Ee, ne ne diyebilirsiniz ile ilgili? Çok aşırı genel bir sorum oldu mu bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani benim için çok biricik. Ee, tam onun Türkçesi biricik galiba Hı. ama İstanbul'da hani tek olduğu için bu kulaklık e, meselesi Hı. beni çok etkiliyor ve çok hoşuma gidiyor açıkçası o yüzden de tek yer olduğu için hani benim için çok başka bir yerde duruyor zaten içinde olduğum için de ayrı bir konu ama farklılığı açısından da çok başka bir yerde duruyor Hı. ne bileyim ay im... Yakın bir arkadaşım krekle ilgili söylemiştim, orada çalışırken, ee, özen meselesi. Yani e, sunduğun şeyi nasıl sunduğunun yanında, işte hmm. kulaklıkla ya da şöyle ya da böyle, e, onun gerçekten çok özenle e, bir yapılması ve e, buluşması seyirciyle e, çok önemli yapıyor. Yaptığının işi de e, daha ciddi alıyor oluyorsun gibi bir şey deyip kendime ele vereceğim ama <gülüyor> artık çıktı lafı fazla istemeyin ciddi anlamıştım. Niye de ciddi yapmıştın? Peki teşekkür ederim katıldığınız için şimdi son olarak teşekkür şey teşekkür parçasını dinleyeceğiz. Yani hem oyunu beklerken hem de oyunun sonunda duyduğumuz nekropsinin ebosuyla kapatıyoruz. Iskı Oyununu konuştuk. Oyunun yazarı Fuat Meteh ve oyuncularından Hussan Çakır, bir Öcal ve Gülce Ural bizimleydi. Bir kere daha teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür, teşekkür edeceksiniz. Son soru Mayıs ayında devam ediyor değil mi? Ediyor. Ee, evet. Bu hafta 2, 6 ve 9 Mayıs'ta. Krek'te. Ee, <gülüyor> Sonital <tör> İstanbul. <gülüyor> son İstanbul'da. İstanbul'da Krek'te. İzlediğiniz için teşekkürler.